Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Ştiftung Mercator girişiminin katkıları. Günaydın, 94.9 Açık Radyo iklim için dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara. Ben Can Tombil. Ben de Ömer Madre. Desteği için dostumuz, dinleyicimiz Fatih Çama'da buradan bir teşekkür edelim. Teşekkürler. Ee, bu hafta, geçtiğimiz hafta yapılamayan onur yürüyüşü, ondan önceki onur haftası... Ve bizim orada bir iklim için, iklim değişikliği ve e, iklim adaleti ve sosyal adalet temalı bir şey panelimiz olmuştu. Evet. Geçen hafta da bir konuk almıştık. E, i̇klim değişikliği, ekoloji, çevre mücadeleleri ve LGBTİ mücadelesini konuşmak üzere. Erdem Leçinkaya. Evet. Gelmişti ve ardından da bir e, panel düzenlenmişti. Panel gayet renkli ve e, tartışmalı geçti. Panelin arkasından da e, pazar günü yapılacak olan e, yürüyüşle alakalı ufak bir organizasyona girildi ama malumunuz bu organizasyon e, polis tarafından engellendiği için ve saldırıya uğradığı için e, bir araya gelmek pek mümkün olamadı. İnsanlar sokaklarda e, kaçışmaktan e, bir araya gelme fırsatı bulamadı. Ama e, gerçekleştirilen panel oldukça renkli ve tartışmaların da oldukça e, hararetli olduğu söylenebilir. Evet, e, Avrupa Parlamentosu Milletvekili e, Terry Reindke vardı. Yeşiller Partisi üyesi. E, Spot yönetim kurulundan Erdal Partok ve iklim için aktivist Menekişe Kızıldere vardı konuşmacı olarak. Genel olarak e, bu şeyden bahsettik. E, cins... E, Ataerkil toplum yapısının e, iklim değişikliğine bire birebir etkisinden bahsettik. Çok fazla yani e, geçen haftaki toplantıda da yani burada konuğumuzu aldığımızda da görüştüğümüz e, LGBTİ veya kadın feminist mücadeleler e, toplumsal, toplumsal cinsiyet mücadeleleri ekoloji konusunda e, onu gündemlerine almıyorlar. Gündemlerinin e, haklı bir şekilde belki de e, kendileri için çok yoğun olduğunu Kadın cinayetleriyle, nefret cinayetleriyle, nefret suçlarıyla uğraşırken e, maalesef ekoloji mücadelelerinde destek olamadıklarını e, söylüyorlar. Oysa ki e, ben geçen hafta Yeşil Gazete'de bu konuyla ilgili bir yazı da yazmıştım. Yani mücadelenin aynı mücadele olduğuna dair, yani kadın cinayetleri, nefret cinayetleri diye baktığımızda sorunun bir kısmına odaklanıyoruz. Oysa ki e, bu aterkil e, sistem konuşmada da konuşuluyordu. Bütün canlıların gezegendeki tüm canlıların nesneleştirilip sömürülmesinden kaynaklı e, nesneleştirip sömürüyor. Kadın da olsa, LGBT'yi de olsa kendisi gibi olmayan hiçbir şeyi kabul etmeyip herkesi, her şeyi bir sınıflandırıp ondan maksimum kazanç elde etmeye çalışıyor. Evet. Gezegende bu şekilde. Evet yani sadece bir anda ortaya çıkan bir durumdan bahsetmiyoruz. Özellikle geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz hafta yayınladığımız Naomi yaptığımız olan söyleşide de bu net bir şekilde aktarılıyordu. Bunun tarihsel bir e, durum, tarihsel bir durum olarak görmemiz lazım bunu. Nasıl ki fosil yakıt sektörü bir anda elinde geçirdiği sermayeyi doğrudan fosil yakıt aktarmış olduğunu söyleyebilmek mümkün olsa da bunun geçmişine de aynı şekilde bakmak lazım. Naomi Klein bunun kölelik ve kölelik düzeniyle beraber ortaya çıkan, köleliğin dağılmasıyla beraber ortaya çıkan sermaye birikimi ve bunun da doğrudan ...aktarımı, fosil yakıt sektörünün aktarımı olduğundan bahsediyor. Tarihsel bir süreç bu. Tarihsel sürecin içerisindeki ata görmemiz lazım. E, konuşulan en önemli konuşulmalardan bir tanesi de buydu işte geçtiğimiz hafta düzenlenen panelde. Aslında o sizin Nami Klein'in e, Klein söylediği bir şey de vardı. Eğer bu sömür e, yani şey, kölelere e, borçlar ödenseydi... ...şu andaki gelir adaletsizliği bu durumda olmayacaktı ve çok daha e, farklı bir konumda olacaktık. Benzer bir şekilde kadınların e, LGBTİ toplumunun işe katı, iş gücüne katılımı çok daha erken başlasaydı... ...yine bu gelir adaletsizliği de olmayacaktı. Ve e, kadınlar e, LGBTİ de karar alma mekanizmalarında daha adil bir şekilde temsil edilebilecekti. Geçen panelde mesela bir fotoğraf e, gösterdik... Birleşmiş Milletler'de iklim müzakerelerini yönetenlere baktığımızda tamamen erkekte dört kadın vardı. Ya da işte e, G7 dediğimizde e, yani yanlış söylersem düzeltin, Angela Merkel'den başka kadın lider yok zaten. E, G20'de de yok. Düşünüyorum yok. <gülüyor> evet borçlar ödenseydi bir yana... E bir de tazminat almışlar. Üstelik o paraları evet. işte aldıkları tazminatları da fosil yakıt sektörüne aktarmışlar. Ya, kömüre <gülüyor> aktararak bu işi halletmişler zaten. Evet, durum böyleydi. Yani önümüzdeki günlerde de tartışmaya açık bir konu olarak önümüzde bulunuyor. İklim için hareketinin de e, gündeminde bulunan bir konu ama temas sağlandı. Daha önce de temaslar vardı ama iklim için hareketi olarak da ilk temas sağlandı LGBTİ hareketiyle. Şimdi beraber neler yapılabileceği konuşulması gerekiyor galiba. Evet, e, okunlamayan e, basın açıklamasında aslında beraber ortak bir temennimiz de vardı orada yazılan bizim de e, Onur Haftası Komitesi'ne gönderdiğimiz. Ee, bu sınıfların olmadığı her sınırların olmadığı eşit adil bir dünya tüm canlılar için eşit adil bir dünya talebimiz okunacak da eğer o yürüyüş yapılabilseydi. Evet, durum böyle. Ee, bir de geçtiğimiz hafta e, boyunca çıkan birçok rapor vardı. İklim değişikliği ve olası etkileri üzerine aynı zamanda temaslar da vardı, insanların yaptığı açıklamalar da vardı. Daha önceki haftalarda Papa ve Papa'nın ardından gelen din adamlarından, e, dini liderlerden gelen gelemeyen daha doğrusu e, açıklamalardan bahsettik. Ama dünyanın gündemi de bu yöne doğru hızlı çekilmeye başladı. Sonuç olarak da baktığımız zaman dünyanın en sıcak ortalamalara sahip. Bu zamana kadar ölçülmüş en sıcak 6 ayını geride bıraktık ve e, bu konuyla alakalı çalışmalarda ve görüşlerde bir diğer taraftan devam ediyor. Evet 6. büyük yok oluş dedikleri şey başlamış durumda bu artık resmen kayıtlara geçmiş durumda 4 büyük üniversitenin yaptığı araştırmanın sonucu ve üstelik de kendileri şey diyorlar. Yani muhafazakar bir tahmin yaptık diyorlar aslında daha da kötü olması bekleniyor. Kendi adlarıyla söyledikleri bir şey bu yani. Fakat mesela çok endişe verici şeyler var. Kuzey kutbuna mesela seferler düzenleniyor ya işte macera turları filan. Evet. İşte yani Özkök filan da yazmıştı. Yarı turistik yarı iş ziyaretleri. Evet, hürriyetten artık yapılamayacakmış. Muhtemelen bir daha hiç olmayacak. Çünkü e, mümkün değil. Köpeklerle falan gitmek artık öyle bir duruma gelmiş. Durumda e, vaziyette. Yani zombi durumu var. Zombi şarkıları çalmamız gerekecek biraz bir miktar. Çünkü dünyada birçok tür bu şey yapılan rapora göre 5, 6 büyük üniversitenin, şey 4 büyük üniversitenin yaptığı bir Araştırmaya göre artık dünyada şu anda e, dünya yüzünde dolaşan pek çok tür var ama bunların bir kısmı tamamen zombi. Yani ölüme mahkum artık hiçbir kurtuluşu olmayan e, yürüyen ölüler şeklinde e, ele alınıyor. Evet, yani tedavisi de yok. Tedavisi olan bir hastalık değil zaten zombilik. E, kurgusal bir altyapısı olsa da. E, i̇klim değişikliğininle alakalı çıkan bir diğer makalede de tedavi olasılıklarının da mümkün olmayacağından bahsediliyordu. Lancet e, raporu olarak bilinen bu raporda geçtiğimiz 50 yıl içerisindeki sağlık alanındaki gelişmelerin önümüzdeki 50 yıl içerisinde tamamen ortadan kalkabileceği, evet. ortadan kalkabileceği uyarısında bulunuluyor. Ve üstelik de bir de şey de Moody's'den de değil mi? Çok ilginç bir araştırma var aslında kredi. ...değerlendirme, derecelendirme kuruluşlarından meşhur Moody's, Investor Service and Standard ve Poor var bir de. İkisi de şey yapıyorlarmış, iklim değişikliği risklerini iyi hesaplamamışlar. Aslında hesapladıklarından çok daha kötü önümüzdeki büyük mali krize yol açacak deniyor. Yani ne sağlık ne de para. Evet, sadece kuzey kutbuna olan turizm değil tabii ki ee, mesela 2000 IPCC'nin raporuna göre 2030 yılında e, Yunanistan'ın turizm gelirlerinde ciddi azalma olacak iklim değişikliği kaynaklı adalara e, gelen turistler gelemeyecekler. E, ya da yine Türkiye yereline baktığımızda Erzurum'daki kış turizmi e, sıkıntılar altında geçen e, yaptığımız toplantıda Erzurum'dan gelen aktivistler biz ne yapacağız? Arzum pek de yaz turizmi için uygun olan bir yer değil. Kar yağmadığı zaman bizim kış turizmi ciddi bir gelirimiz. Biz ne yapacağız diyorlar haklı olarak. Geçtiğim iki hafta önce galiba bunu tartışmıştık. Senegal'de otelleri, mezarları ve etrafta bulunan diğer yerleşim bölgelerini deniz suları tarafından yutulmasının ramağında tam sınırında bulunduğundan bahsediyordu yetkililer. Yani G20 zirvesinin hemen öncesinde... Ee, söyleniyordu bu. yani Zaten halihazırda başlamış olan bir durum var. Yunan adalarında olmasa bile Senegal gibi bir e, iklim değişikliğinden ilk etkilenecek olan ülkelerde Bu konuda alakalı uyarılar gelmeye başladı. Evet işte bir de mesela bu <gülüyor> iklim değişikliğinin bağları vurduğuna dair bir haber. Ege'de e, Evrensel Gazetesi'nden de var. Manisa'da özellikle bir zamanlar üzüm. Manisa üzümleri meşhur malum. Fakat hem Mart'ta iklim değişikliğinin sonucu olduğu tahmin ediliyor. Mart'ta düşük sıcaklık, Nisan'da da don üstüne gelip bir de Haziran ayındaki de dolu ve bu artık dolularda böyle çok ciddi yaralayıcı falan büyük boyut aldı. Toplam hasar çok büyük olmuş yani. Geçen sene Çanakkale'de çıkmamıştı. Zamansız yaşlardan dolayı ondan bir önceki sene Ege'de yine Fethiye bölgesinde. Yani verilen rakamlar ne kadar doğru bilmiyorum ama yüzde seksene varan çekirdekli üzümde zarardan bahsediliyor. Çekirdeksiz üzümde de yüzde kırka, otuzda kırk arasında olduğu söyleniyor. Yani Sen... aktivistler pardon aktivistler, hani benim konuştuğum oradaki kişiler arıcılıkla uğraşan kişiler benim dönüm dönüm bağlarım var ben soframı bir kase üzüm getiremedim dedi benim de verebileceğim sayı bu evet yani sonuç olarak bir şeyden bahsetmeliyiz ama işte Can söyledi Papa'nın çok önemli aslında fermanı ya da işte da dedikleri genelgesi diyelim o her şeyi büyük ölçüde özetliyordu. Çok da yetkili hem bilimsel olarak yetkin hem de ahlaki ve moral olarak da çok önemli kişilere hazırlatılmış olduğu besbelli kendisi de bilgili. Yani bütün dünyada bizim temel değerler olarak edindiğimiz ne varsa yoksulluk ve eşitsizlik meselesi yani. Zaten yoksulluk eşitsizlikten meydana gelen bir şey, adaletsizlik, kardeşlik, barış ve huzur ne varsa üzerinde durduğumuz temel değer olarak hepsinin iklim değişikliğiyle tehlikeye girdiğini söylüyor eşitlik değerlinin de. Ve dolayısıyla da ancak büyük toplu olarak yani ortak müşterek evimiz olan gezegeni de kurtarmanın yolu Fosil yakıtların kesin vazgeçilmesi yatırımdan ve geleceğe yatırımını geleceğe yap diyor. Ve zenginlerin de başta olmak üzere iklim borcunu ödemesi gerektiğini söylüyor ki iklim, iklim borcu ekolojik borç kavramını e, papalık genelgesinden önce ben bir tek aksiyon Ekolojika diye çok radikal bir çevre Ekvador'daki çevre kuruluşundan duymuştum. <gülüyor> yani papa e, bayağı ciddi ve sonuç olarak da e, bu işten kolay bir çıkış yolu olmadığını inkarcılığa kayıtsızlığa ve o Naomi özenle e, anlattığı büyülü düşünce. Yani bir kurtarıcı gelecek işte teknoloji olabilir bu Süpermenler olabilir. Şu bu. Onun o büyülü düşünce mesele. Piyasa kurtarır nasıl olsa bir çözüm bulur Peki, şey? evet son e, vermek ve yani del, yak, at ekonomisine kesin olarak bir e, son verilmesi gerektiğini net olarak söylüyor baba. Ve bu önemli çünkü iki buçuk milyara yakın e, Katolik var ya yani, iki milyar e, ne kadar 300 milyon kadar 5000 piskoposa gitti ve hepsi emir büyük yerden deyip başlamış durumdalar ama aynı zamanda işte buradaki Ortodoks Kilisesi'nin lideri zaten Bartolomeus uzun zamandan beri yeşil patriark diye biliniyor. Patrick diye ve o da e, burada yeni bir şey zirve topladı ve önemli konuşmacılar vardı. E, Heybeli e, Yeni bir haber de şeyden Dalaylama. Dalaylama'dan geliyor. Evet. Glastonbury Festivali'nde konuşmuş İngiltere'de. E, papa'nın söylediklerini heyecan verici olarak nitelendirdikten sonra ülkelerin kendi ulusal çıkarlarından ziyade küresel çıkarlarına düşünmeleri ve buna göre kendilerini değiştirmeleri gerekiyor. Çünkü çevre ...küresel bir konu, sorundur demiş. Ee, ve çok önemli bu da... ...üstelik de önemli şeyler de var... ...değil mi? Ee, o tanınmış kişiler... Evet. Rapçılar, belki Smith galiba. Yani bu çağrının diğer dinlerin... E, ...temsilcileri tarafından... ...önde gelen insimleri tarafından... ...yankı bulması ve tekrarlanması daha da ilgi çekici bir hale getiriyor. Hani evet, Papa'nın dünyasında olmasa bile. Papa'nınki zaten e, din sizler de dahil olmak üzere bütün inanç gruplarına ve de hatta in, hiçbir şey, inancı olmayanlara da hitaben yazılmış çok e, evrensel bir metindi. Uyulduğu da görülüyor. Yani piskoposlar da harekete geçti. Roma'da çok e, on binlerce kişi yürüdü. Destek amacıyla. Destek amacıyla 28 Haziran'da geçen pazar yani. Ve papaya şükran bildiriyorlar bu laudatosi deniyor. Yani şükürler olsun. Tutacağız sözünü diye tanrıya çevre konusunda ve dünya liderlerine de çok kuvvetli bir elime geçme çağrısında bulunuyor. Şeyde güzelmiş tek, tek bir yeryüzü tek bir aile diye Katolikler, diğer Hristiyanlar, hatta Hristiyan olmayan inançlar, çevreciler ve doğrudan oraya sıradan insanların da katıldığı çok güzel, yani San Marco Meydanı'nda da bitmiş. Papa'nın haftalık zaten duasının şeyinde evet. taktisiyle sona ermiş. Çok önemli bir gelişme bu yani. Ve dünyanın dört bir tarafında da var. Yani şeyde Avustralya'daki yerliler mesela iyiden iyi ayağa kalktılar ve şeye Berrier Reef'i e yedirtmeyeceğiz diyorlar. Dünyanın en büyük canlı yaşayan organizması olan o mercan resifi. E, biz var oldukça oraya siz dokunamayacaksınız kömürlerinizle diye çok ciddi bir mücadele var. Yani her tarafta şeye doğru gidiyor işleri. ...Faris'e doğru giderken... ...ya eyleme doğru gidiyor ya bu duruma karşı bir ses çıkarmaya çalışan... ...doğrudan iklimle alakalı ya da iklimle alakalı konularda ses çıkarmaya çalışan insanların sesini duyuyoruz. Mesela Ermenistan'daki konuyu da elektrik fiyatlarının yükselmesini de buradan alabiliriz. Evet. Yemen'deki iç savaşın ortaya çıkış sebeplerinin ana konularından bir tanesinde... ...suyun ilk bittiği yer olarak Yemen olduğunu söyleyerek biz zaten daha önce dile getirmiştik. Suriye'deki yine iklimle alakalı ortaya çıkan durumun ardından... Yani büyük kuraklık 2008 ve 2010'da yaşanan büyük kuraklığın ardından yaşanan huzursuzluk karışıklık iç savaş halinden zaten her gün bahsediyoruz. Libya'da petrol yataklarını ele geçirmek için insanlar birbirlerini öldürmeye devam ediyorlar. Ya ama aynı, en önemlilerinden biri de Hollanda'da. E, yani de, evet e, Hollanda. O muazzam bir şeydi mahkeme kararı çıktı 900'müş başta 600 diye öğrenmiştik haber 900 kişinin bir vakıf e, şeyinden. Şu Urgenda diye yani acil durumu ifade eden bir vakıf var. Urgenda Vakfı. Bayağı yeni bir e, me, me, şey olma, emsal olma niteliğinde umudundayız aynı zamanda. Yani Hollanda hükümetinin iklim politikasının doğru olmadığını yasa dışı olduğuna hükmetti şu anda e, Lahaye'deki yerel mahkeme. Ve 2020'ye kadar insan hakkı olarak kabul ediyor. 2020'ye kadar da yüzde yirmi 90 seviyesine göre 90 taban alınmak üzere %25 düşürmek zorundasın yoksa hesabını sorarız diyorlar. Şimdi çok ilginç çünkü e, yani Hollanda mahkemesi değil tabi Belçika'da da varmış benzer şey. Ayrıca da Avustralya'da, Brezilya'da, Avusturya'da, İngiltere'de, İrlanda'da ve Norveç'te de benzer davalar açılması için hareket başladı. Emsal teşkil edebilir bir dava olarak da nitelendiriliyor. Bakalım Türkiye'de bunun benzer bir dava açılabilecek mi? Açılırsa durum ne olacak? Bir de Amerika'dan da ilginç bir şey çıktı. Çocukların ee, açtığı dava. Çocukların açtığı dava. O da Washington Eyalet Meclisi'ne. Evet çok ilginç bir şey. onda. da Ümit'le konuştuk. Belki devamında getiririz. Konuşmaya devam ediyoruz. Ümit Şahin Yani şey bayağı mahkeme e, orada da çocukların... Kendi haklarını korumak için Washington'da bir yerel mahkemeden gene daha doğrusu şeye dava açmışlar. Department of Ecology dedikleri çevre bakanlığına Washington eyaletinin ve ortaokul, ilkokul öğrencileri de var aralarında. Harika da bir fotoğraf var gururla fotoşere objektife işte biz biz böyle yaparız diye de bir gurur okumak mümkün yüzlerinde hoş yani ve şey demiş Zoe Foster Zoe Foster diye birisi 13 yaşında bir kız var tabi velileri açıyor ama öyle hükümetim yan gelip otururken hiçbir şey yapmazken ben de yan gelip oturacak değilim kaybedecek zerrece zamanımız yok Hükümetimi gerçek eyleme girme konusunda zorlayacağım ve değişim olana kadar da durmayacağım demiş 13 yaşındaki çocuklardan bahsediyoruz. Aslında bugün konuştuğumuz tüm haberler bana şeyi tekrar gösteriyor yani hepimize. İklim mücadelesinin sadece çevreciler, ekolojistler değil, en başından beri söylediğimiz gibi diğer tüm mücadelelerle birlikte başka seslerini de duyması gerekiyor. Yani Papa'nın dediği bir şey, sadece Papa olmasından değil, bir din insanı olması ve bu bağlamda da bakabilmesi ve hani beklenen kurtarıcı, o kurtarıcı hiçbir zaman gelmeyecek, kurtarıcı bizlerimiz. Kurtarıcı biziz, evet yani. Diye bilmesi. Ya da çocuklar. Ya da işte. Ya öyle da 92 gibi. yaşındaki kendilerini sivil itaatsizlikte tutuklatan büyük anneler, nineler var. <gülüyor> Texas'ta da oldu, Seattle'da da oldu, müthiş mükemmel yani. Türkiye'de doğmuştu. Park <gülüyor> sandalyesini koyup ben park vermeyeceğim. Diye evet. <gülüyor> oturan. Yani durum fena değil. Nikaragua'da da bu çılgın projeye kanal projesine karşı çıkmışlar, fena halde. Evet, aslında bu hafta. Yunanistan'dan gelen haberlerde herkesin gözü kulağı, ee, ne olacağına dair herhangi bir bilgi yok. Ee, ama iklim konusuyla, iklim değişikliği ile alakalı olan politikaları da konuşmayı planlıyorduk. Ee, bu hafta yetiştiremedik bunu. Belki önümüzdeki hafta biraz daha Yunanistan'dan ve Yunanistan'daki iklim politikaları ve kemer politikalarının kesiştiği noktalardan bahsedebilme fırsatı ama bulabiliriz. Yunanistan'da şimdi başka bir şey konuşacak halde değiller. Evet. Maalesef. Evet. Ferandım Evet bu haftalıkta bu kadar önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz ee, iklim içinle alakalı olan haberleri de tekrardan güncel gelişmeleri de iklim için.org sitesinden takip edebilirsiniz görüşmek üzere hoşça kalın iklim için Paris sirvesine'ne doğru iklim hareketleri ve politikaları güncesi hazırlayan ve sunanlar Özgecan Kara